Tatil tatil olmasın. Tatil içi boşaltılmış, iptal edilmiş, faydasız olan Arapça bir kelimedir. Başyazı: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bizleri yoktan var eden, gündüzü çalışma zamanı, geceyi örtü ve dinlenme kılan Allah'a hamdolsun. Salat ve selam onun Subhanallahu ve Teala rıza ve muhabbetine bizleri irşad eden nebiye sallallahu aleyhi ve sellem ailesine ve güzide asabının üzerine olsun. Dinlenme insanın temel ihtiyaçlarındandır. Bu nedenle vahi gün içinde geceyi, haftada cumayı, yılda Ramazan ayını ve bayramları Müslümanlar için dinlenme vakti kılmıştır. Bunun insana verilmiş sayısız nimetler arasında olduğunu ve yüce Allah'ın büyüklüğüne delalet eden ayetlerden olduğu vurgulanmıştır. Sizin için geceyi örtü, uykuyu istirahat kılan, gündüzü de dağılıp çalışma zamanı yapan O'dur. Furkan Suresi 47. Ayet Gece olsun, gündüz olsun uyumanız ve Allah'ın lütfundan nasibinizi aramanız da O'nun varlığının delillerindendir. Gerçekten bunda işiten bir kavim için ibretler vardır. Rum Suresi 23. Ayet İnsanın bu nimeti düşünmesi istenmiş ve elinden alındığı takdirde Allah Subhanallahü ve Teala dışında hiçbir varlığın insana bunu geri getiremeyeceği vurgulanmıştır. Resulüm, de ki, düşündünüz mü hiç?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 Rahmetinden ötürü Allah geceyi ve gündüzü yarattı ki geceliğin dinlenesiniz, gündüzün O'nun fazlu kereminden rızkınızı arayasınız ve şükredesiniz. Kasas Suresi 71-73. ila Ayetler İslam'ın dinlenme anlayışıyla modern insanın dinlenme tatil kavramından anladığı şey çok farklıdır. Modern insan, tatil dinlenme vakitlerini ölü zaman olarak görür. Bir şeylerle doldurulacaksa da bunları nefsin isteklerinin yerine getirildiği, bedenin doyurulduğu maddi aktiviteler olmalıdır. İslam ise tatil dinlenme zamanlarına çok farklı yaklaşır. Bu zaman diliminde kulun Rabbinin nimetlerine şükrettiği, çalışma zamanlarında eksik kalan yönlerini tamamlayacağı, Manevi yönü ağır olması gereken aktivitelere teşvik eder. Örneğin Kur'an'da dinlenme vakti oluşuna en çok vurgu yapılan gece için Rabbimiz şöyle buyurur. ''Ey örtünüp bürünen Resulüm! Birazı hariç geceleri kalk namaz kıl, gecenin yarısını kıl, yahut bunu biraz azalt ya da bunu çoğalt ve Kur'an'ı tane tane oku. Doğrusu biz sana taşıması ağır bir söz edeceğiz." Şüphesiz gece kalkışı, kalp ve uzuvlar arasında tam bir uyuma ve sağlam bir kıraate daha elverişlidir. Zira gündüz vakti sana uzun bir meşguliyet vardır. Rabbinin adını an, bütün varlığınla ona yönel. Müzemmil Suresi 1-8. ila Ayetler Gece yapılmasını teşvik ettiği ibadetler, namaz, Kur'an'ı tertin üzere okuma, Allah'ı zikretme ve yalnız O'nunla subhanallahü ve Teala olunan boş vakitler. Teşvik edilen bu ibadetlerin gece yapılmasının istenme nedeni 7. ayette belirtilmiştir. İnsanı gündüz meşgul eden, Rabbine hakkıyla kulluk etmesine engel olan uğraşları, meşgalileri vardır. Yine müminleri övdüğü bir bağlamda şöyle buyurur.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 Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, müminler için dinlenme vakti olan bir nevi günün tatili olan gecede müminleri şöyle teşvik etmiştir. Şüphesiz gecenin son üçte biri kaldığında Rabbimiz dünya semasına iner, yok mu isteyen, vereyim, bağışlanma dileyen, günahlarını affedeyim, bana sığınan, onu korumam altına alayım. İnsan tarafından günün tatili, dinlenme vakti kılınan gecede bunca amele teşvik edilmiştir. Aynı şeyleri haftanın dinlenme vakti olan Cuma için de söyleyebiliriz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bugünün tamamını neredeyse salih amellerle doldurmuştur. Öncelikle Müslümanların ibadet olarak gusledip temizlenmelerini emretmiş, kendisi güzel kokular sürünüp en güzel elbiselerini giyerek onlara örnek olmuştur. Cuma guslü Müslümanların üzerine gereklidir. Buhari, Müslim Sizden biri Cuma'ya geleceği zaman gusletsin. Buhari, Müslim Cuma günü gusledip yağlanan, güzel kokular sürünüp insanların arasını ayırmadan mescide gelen, kendisine takdir olunan kadar namaz kılıp imam hutbeye başladığımı susan ve dinleyen kimse yoktur ki, mutlaka Allah onun iki cuma arası işlediği günahları affeder. Buhari Bugün camiye erken gelip en ön safta yer alacakları müjdelenmiş, onların camiye erken gelmesini teşvik etmiştir. Cuma günü gusül alıp ilk saatte camiye gelen deve kurban etmiş gibidir. İkinci saatte gelen inek, üçüncü saatte gelen koç, dördüncü saatte gelen tavuk, beşinci saatte gelen yumurta kurban etmiş gibi ecir alır. Buhari, Müslim Cuma günü olduğunda melekler mescidin kapısında bekler. Sırasıyla gelenleri yazarlar. İlk gelen deve kurban etmiş gibi kaydedilir. Buhari, Müslim Bugün içinde bir saatin gizli olduğunu, bu vaktin dualara icabet saati olacağını haber verip, hangi vakit olduğunu müphem bırakmıştır. Ta ki Müslümanların günün her vaktinde o saate muvaffakat etmek ümidiyle dua ve zikirle geçirmeleri için. Cuma günü içinde öyle bir saat vardır ki kul o saate muvaffakat eder ve Allah'tan isterse Allah mutlaka ona icabet eder. Buhari, Müslim. Hususi olarak bugün de kendine salat ve selam getirilmesini istemiş, diğer zamanlara nispetle bugün de getirilecek salat ve selamın daha faziletli olduğuna vurgu yapmıştır. Tüm bu ameller haftanın tatili dinlenme vakti olan cuma gününde teşvik edilenlerdir. Bu dahi çağımız insanının ve maalesef birçok Müslümanın tatil ve dinlenmeden anladığının İslam'ın anlayışına uymadığını gösterir. Bütün bunları toplayıcı ifade İnşirah suresinde verilmiştir. Boş kaldığın zaman ayakta dikilerek yorul. İnşirah suresi 7. ayet Harfiyyen tercümesini verdiğimiz bu ayet, boş zamanlarda Müslümanlara Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem üzerinden yol göstermektedir. Boş kaldığı yani dinlenme zamanlarında yorulacak kadar Allah'ın huzurunda durmasını, salih amellerle bedenini dinlendirmesini istemiştir. Evet, İslam'ın tatil, dinlenme, boş zaman anlayışı budur. Günün, haftanın ve ayın meşgalesi içinde manevi sorumluluklarını hakkıyla yerine getirmeyen, Allah'ın nimetlerinden gafil kalan, ona şükür ve sabırla kulluğunu yerine getiremeyenler için fırsattır tatil. Gece gündüzün, cuma haftanın, ramazan yılın eksikliklerinin telafisidir. İslam, tatilinin tatil edilmesine karşıdır. Dünya meşgalesi içinde Rabbine karşı yeterince gaflet içinde olan insanın tatilini, dinlenmesini yeni bir gaflet aracı kılmasına hoş bakmaz. Maalesef çoğu Müslüman kardeşimiz tatil dinlenme vakitlerini ehli dünyanınkine benzer şekilde vakit öldürerek geçiriyor. İslam'ın bu bakış açısını ihya etmek, önümüzde bulunan yaz ve Ramazan tatillerinden istifade etmek, Müslümanca bir tatil geçirmek için baş yazımızı bu konuya ayırdık. Tatillerin dinlenmelerin İslam'a uygun geçmemesinin bir nedeni bu olduğu gibi, yani bir nedeni İslam'ın tatile bakış açısını dinlenme zamanlarının nasıl geçirilmesi gerektiğini kişinin bilmemesidir. Bir başka nedeni programsızlıktır. Boş zamanlar gelmeden onlara dair elde bir programın olmaması zamanın heba olmasına neden oluyor. Müslüman gerek haftalık gerek aylık ve yıllık tatillerine dair program yapmalı, elinde tatilini İslamileştirme yol haritası bulunmalıdır. Manevi program Her Müslümanın tatil dinlenme zamanları için önceden belirlenmiş manevi bir programa sahip olması gerekir. Rabbi ile baş başa kalıp onu subhanallahu ve Teala andığı, hatalarından istiğfar ettiği, eksiklerine dair Rabbinden yardım istediği, dünyayla kirlenen kalbini temizlediği manevi saatler. Bugün birçok insanın buna ihtiyaç hissetmemesi kalplerin ölmüş olması veya ağır manevi hastalıklara yakalanmasındandır. Sıhhatli kalpler dünya hayatının insanlarla iç içe olmanın göz, kulak ve ağız yoluyla manevi hayatı olumsuz etkileyen durumlarından kurtulmak için fırsat kollarlar. Aslı saadet insanının gün içinde farz namazları ve geceyi, haftada cumayı, yıl içinde Ramazan ve zinhince günlerini kolladıkları gibi Tatillerin asli vazifesini icra etmesi için eksikliklerimizi ve ihtiyaçlarımızı tespit etmeli, onlara yönelik yazılı manevi reçeteler hazırlamalı, dinlenme zamanları geldiğinde bunlara riayet etmek için kendimizi zorlamalıyız. Davet Programı Allah'ın subhanallahü ve Teala bizleri hidayet etmesi üzerimizdeki en büyük nimetlerdendir. Her nimet gibi hidayet nimeti de şükür ister. Her nimetin şükrü kendi cinsindendir. Şirk ve bidat bataklığında Allah'ın hidayetiyle şereflenmiş bizlerin, bir zamanlar bizim durumumuzda olan insanlara tevhid ve sünnet davetini ulaştırmamız şarttır. Ulaştırmalıyız ki bu büyük nimetin şükrünü eda edelim. Tatiller bu iş için önemli fırsatlardır. Davete müsait olduğuna inandığımız akraba ve arkadaşlarımızı belirlemeli, daha önce hazırladığımız bir program çerçevesinde onları ziyaret ederek davet yapmalıyız. Tatilde yolculuk yapmak durumundaysak yanımızda yeterli miktarda davet için malzeme bulundurmalıyız. Yolculuk nimetinden faydalanmalı, gerek yolculuk esnasında insanlara, gerek dinlenme noktalarında İslam davetine katkıda bulunarak seferimizi İslamileştirmeli, Rabbimizin rızasına uygun hale getirmeliyiz. Tevhid ehli her Müslümanın çok basit çabalarla tevhid ve sünnet davetini Türkiye'nin dört bir yanına yayabileceğini unutmayalım. Uçaklar ve otobüslere bırakılacak kitap, dergi, broşür tarzı yayınlar, dinlenme tesisleri, otogar ve havalimanı mescitlerine bırakılacak davet içerikli materyaller buna örnek verilebilir. Her Müslümanın yolculuk tatil süresinde programlı olarak yapacağı böylesi bir çalışmanın İslam davasına hizmete katkı boyutu bir yana insanların hidayetine ne oranda etki edeceği de açıktır. İnsanları yönlendireceğimiz materyallerin elimizin altında hazır bulunması gerekir. Basit bir kart üstüne dikkat çekici olarak basılmış ve muhatabımızın okuyup dinleyebileceği, izleyip vakit geçirebileceği argümanların olduğu bir site, yayın kuruluşu veya kitap evi reklamı dahi iyi bir yönlendirme aracı olabilir. İlmi bir program her Müslümanın imanı zinde tutacak, kendini salih amele teşvik edecek, en önemlisi amellerini Rabbinin rızasına uygun şekilde yapacak kadar bilgi sahibi olması gereklidir. İmanın elbise üzerindeki nakış misali zamanla solduğu, asrı sade tehlinin dahi ey iman edenler, iman ediniz. Nisa suresi 136. ayet uyarısına muhatap olduğu unutulmamalıdır. Bu problemin çözümüne katkı sağlayan unsurlardan biri faydalı bilgiye açık olmaktır, şüphesiz. Tatiller, bilgi açlığını gidermek, imani ve ameli yenilenme için Allah'ın nimetidir. Normal zamanlarda fırsat bulamayan, fırsat bulduğu takdirde bedeni veya zihni olarak istifadeye müsait olmayan kardeşlerimiz bu fırsatı iyi değerlendirmelidir. Hususen İslam adına çalışan, vazifeleri İslam davasına hizmet olan kardeşlerimiz bu süreleri değerlendirmeli, amellerini ihsan üzere yapabilmek adına kendilerini yenilemelidirler. Yaptıkları alanı ilgilendiren çalışmaları tespit etmeli, bir program hazırlayıp tatil süresinde bu çalışmalarla kendilerini yetiştirmelidirler. Çocuklarımıza Yönelik Program Birkaç sayımızda değindiğimiz ve hayati öneme sahip olduğuna inandığımız bir sorunu bu yazıda tekrar gündeme getirmek istiyoruz. Müslümanların İslam coğrafyasında var olan sorunlara karşı duyarsız olmaları problemi. Yaşadığımız modern cahiliye ve onun ekonomi ayağı olan kapitalizm bizleri bencilleştirdi. Sayısız ihtiyaç üreten, yazılı görsel olarak sürekli ihtiyaçlarımızı bize hatırlatan sistem sayesinde bir türlü tamamlanamayan ihtiyaçlar listemiz oluştu. Kendi ihtiyaçlarımız bitmediği için başka Müslümanların ihtiyaçlarına eğilemiyor, onların dertleriyle dertlenemiyoruz. Hem imani hem de ahlaki olan bu sıkıntının çözümü adına toplumsal olarak bir şeyler yapmalıyız. Ancak herkesin yapabileceği ve henüz karakterleri şekillenme aşamasında olan, yapılan her faaliyet ve davranışın şahsiyet binasında bir tuğla olacağı çocuklarımızdan işe başlayabiliriz. Kendileri dışında Müslümanların sorunlarına duyarlılık kazanacakları, onların ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarıyla beraber ele alacakları programlar yapmalıyız. Tatil süresinde aile olarak çalışmalar yapıp, dünya Müslümanlarının sıkıntılarını giderme adına, onların da zevk alacakları, ebeveynleriyle kaliteli vakit geçirirken bir yandan İslami duyarlılık kazanacakları programlarımız olmalı. Özellikle çocuklarımızın da hoşlanacağı, zevkle yapacağı programlar hazırlarsak ve program yaparken onlara danışıp onları da programın belirlenme sürecine dahil edersek çok daha verimli bir çalışma yapmış oluruz. Sonuç olarak aslında çırpınışımız hayatı Allah'ın subhanallahu ve Teala. Boyasıyla boyamaktır. Farkındaysanız hangi İslami değeri ele alırsak alalım, cahiliyenin bizi kuşattığını, onların düşünüp istediği gibi yaşamımızı sürdürdüğümüzü görüyoruz. Maalesef tatillerimiz de bundan nasibini almış durumda. Cahiliyeyi reddetmek, itikadi olarak ona hayır dediğimiz gibi, ameli olarak da hayır demeyi gerektirir. Hususen biz tevhid ve sünnet ehlinin, İnsanları dinin aslına, özüne davet ederken bu bizim hayatımızda görünmeli. Hayatımızda var olan her şey ama her şey Allah'ın boyasıyla boyanıp İslamileşmeli. Konuşmalarımız, meclislerimiz, evlerimiz, işyerlerimiz, aile yaşantımız, yolda yürüyüşümüz, ziyaretlerimiz ve dahi tatillerimiz ve dinlenme vakitlerimiz. Hayatlarında olan her şeyi İslamileştiren, kulluk bilinciyle yapan ve davalarına hizmet vesilesi kılanlardan olmayı Yüce Rabbimizden temenni ediyoruz. Bu yazı Temhit dergisinin 29. sayısında yayınlanmıştır.